Bismillahirrahmanirrahim. Hepinizi Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, atıfetiyle selamlıyor. İlmin çekilip kaftana gittiği, cihat ve içtihadıyla Toplumlara bir saadet sakası gibi mutluluğu sunan alimlerin tükendiği bir çağda onlardan boşalan yeri doldurmaya aday olarak görülen siz kardeşlerimi Rabb'imin o yeri dolduracak bir liyakat vermesini yazıyorum. Konuşmamızın konusu olan ilim ve alim terimleri, daha doğrusu kavramları üzerine kısaca bir çerçeve giriş yaptıktan sonra tarihi sürecini, ilim ve alimin tarihi süreç içerisindeki gelişimini aktarmaya çalışacağım. Sanırım bir saat boyunca birlikte olacağız. Bu bir saat içerisinde 1400 yıllık bu destanı yazmam ya da söylemem mümkün değil. İyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla 1400 yıllık <gülüyor> ilim tarihimizin Değil bir saat içerisinde tamamını aktarmak, özetini yapmak dahi mümkün değildir. Öncelikle her şeyde olduğu gibi tarifler yaparak başlayalım. Tanımı yapılmamış kavramlar çerçevesinde konuşmak sınırı belli olmayan arsaya inşaat yapmaya benzer. Onun için de öncelikle ilim ve alim terimlerini ama kavramlaşmış terimlerini kısa bir tanımlamak istiyorum. İlim, bilgi bilimde tunturaklı tanımlamalara rastlayabilirsiniz. Kitaplarda, konuyla ilgili eserlerde farklı ilmi tarifler getirilmiştir ilim ve alim kavramlar. Ancak ben farklı bir bakış açısından yaklaşarak, Kısaca bu kavramları mutluluk çerçevesinde tanımlamak istiyorum ve ilmi bilinmesi insanın mutluluğuna, saadetine katkıda bulunan her şey olarak tarif ediyorum. Alimi de bilgiyi hikmet ve irfana dönüştürerek kendisinin ve toplumun saadeti uğrunda kullanan kişi olarak. Telakki ediyor ve tanımlıyor. Bu tanımlar çerçevesinde İslam ilim tarihini şöyle bir kolaçan edecek olursak, buyurun sizinle bir geziye çıkalım. Bu gezimizin ilk durağı, sevgili Nebi'nin yaşadığı asır olsun. Yani bu alimlerin önderi olan, önder alim, yani prototip. Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Ondan başlatalım bu seyahatimizi. Onun yaşadığı çağdan başlatalım. Çünkü la kad kana lakum fi rasulillahi usvetun hasene tun limen kana yer <gülüyor> Allah'ın Resulü sizin için Allah tarafından Kur'an tarafından güzel bir örnek olarak gösterilmişse Elbette bu örneğin en büyük boyutu da bu ümmetin alimlerine örnek olmasıdır. Bu noktada asr-ı saadette ilim anlayışı ve alim nasıldır? Kısaca buna değinmek istiyorum. Bunun için sevgili Efendimizin Önce prototip olarak, bir alim prototipi olarak ele alınması gerekiyor. Kafanızda tasarladığınız alim tipine hiç uymuyor değil mi? Diploması yok önce. Peygamber hangi okul mezunuydu diye sorsanız, herhalde alacağınız cevap Ali idi olacak değil mi? idi. Evet, okuma yazması yoktu. Bakınız, kafanızdaki alim tipinin Denek taşları olan, sütunları olan şeyleri bir bir yıkıyor bu. Diploması yok. Bir alim önderi düşünün ki. Dahası titri yok. Titri. Doktorasını falancadan, doçentlik tezini falancaya ve profesörlüğünü de falanca yerde almadı. Titri yok. Dahası bir sütun daha yıkılıyor. Dahası sevgili Nebi'nin şahsında tecessüm eden alim tipinin, yani alimin bugün aranızda alimim diye geçinen insanlarda olduğu gibi kütüphane dolusu kitabı yok. Ağzını açınca ağzından ciltler dökülmüyor. Malumat yığınları peş peşe gelmiyor. Ve bilgi birikimini bir zihin kabızlığı gibi çörekleyip önüne gelen insanın önüne dökmüyor. Ya ne oluyor? Bu noktada Kur'an'ın alim tarifini ortaya çıkarmamız gerekecek. Kur'an'a göre alim kimdir? Alim nedir? Ey Kur'an sen alimi nasıl tanımlarsın? Niye sorduğumuzda Kur'an bize şu cevabı veriyor: İnne ma yakshallahu min ibadihil ulema Allah'tan ancak layıkıyla alimler korkar. Yine Kur'an'a bakıyoruz. Alimin niteliğini öğrenmek için, ey Kur'an, bilmenin özelliği nedir? Neyi bilmek bilmektir? diye soruyoruz. Kur'an cevap veriyor. "E men huve kanitun ana'l-leyli sajidan ve qayiman yahziru'l-ahirete ve yercu rahmete rabbi." Kul, "Hal yastavi'l-lezina ya'lemun la Parçacı mantığın sahibi olan ulemamız koskoca ayetin içerisinden hep bu parçayı alır, size okur. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ya hocam neyi bilenlerle bilmeyenler diye sormazsınız siz de tabii. Sanırsınız ki bunu müstakil bir ayet. Değil, bu ayetin bir parçası. Üstü var, altı var. Ne bu ayet? Neyi bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Mısır televizyonunda matrak geçiyorlardı iki tane Mısırlı aktör. Size de aktarayım. Biri birine soruyor. Hocamız büyük alimdir diyor. He öleyim ya diyor. Ben harfi cer üzerine master yaptım. Dahası hocamızın daha büyük tarafları var diyor. Öteki ya öleyimdir acizene ya diyor. Bilir misiniz? Ben ismi mevsul üzerine doktoramı verdim. Efendim. Hocamızın daha bir mesleği büyük bir yönü var ki dünyada eşi menendi bulunmaz. Acizane öyleyizdir diyor. Hatta üzerine doçentlik tezini verdim diyor. Öyle. Hatta üzerine doçentlik tezini vermiş efendim. Bilir misiniz siz bugün bugün akademisyen körlüğü dediğimiz bu körlük çerçevesinde Bakınız, tıp ilminde bu körlüğün nelere mal olduğunu. Eskiden genel cerrahiydi buranın adı. Şimdi ikiye ayırdılar, genel cerrahiyi karna verdiler, göğsü başka bir ilim, ihtisas dalı haline getirdiler. Adama kalbinizi gösterirsiniz, kalbiniz işin verdiği ilaç dalağınızı bozar. Adama gidersiniz. Mideden şikayetçi olursunuz, midenizi tamir için verdiği ilaç aklınızı bozar, sinirinizi bozar, asabiyetinizi bozar. Yani ihtisaslaşma dedikleri olay bugün tamamen bir keş halini almış durumda. Ve insanları miyop ya da hipermetrop gözlerle bakıp parçacı yaklaşımla insanların bir parçasını bir parçasına düşman etmek ya da hakikatin... Bir boyutunu öne çıkarıp diğer boyutunu gizlemek biçiminde tezahür ediyor. İşte bu noktada okuduğum ayete yeniden dönecek olursak, alim nedir sorusuna Kur'an'ın verdiği cevap ne oluyordu hanım kızlarımız? اَمَّنْ هُوَ قَانِتُنَانَا اَلَّيْلِ Hiç gece yarılarında, o adam kendini yoksa onunla bir mi sayıyor? Kiminle? Gece yarılarında. Gece yarıları Rabbisinin huzuruna kauf ve haşyetle durup Allah'la ilişkisini tazeleyen Rabbisine verdiği sözü tutan yerine getirmek için bilgiyi hayata dönüştüren bilgiyi Rabbisi ile arasındaki ilişkiyi kurmaya ve sağlamlaştırmaya dönüştüren adam gibi mi zannediyor o kendisini deki ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Neyi? İşte bunu. Allah'la ilişki kurmanın değerini, ilmi ile kurduğu ilişkide bir denek taşı kılmanın önemini bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Yoksa ansiklopedik bilgileri bilenlerle bilmeyenler değil. Bakınız, Kur'an'dan yola çıkarak söylüyoruz, alimin tarifini getiriyoruz. Onun için İbn Mesud, radıyallahu allahın, alim kimdir diye sorulduğunda, ilim nedir diye sorulduğunda verdiği cevap şu: "Leysel ilim ksratul məlumat, vakınlı ilim ksratul xəşy. İlim yalnızca malumat çokluğu değildir, bilgi yükü değildir, lakin ilim nedir ilim? Allah'tan sakınmaktır, korkmaktır, gereği gibi. Bakınız, biraz önce okuduğum ayetin tefsilidir bu. اِنَّمَا يَخْشَ min ibadihil ulama ayeti. Bu noktada bizim kafamızda çizdiğimiz ya da gözümüzün önünde dönderdiğimiz alim tiplerinden farklı bir tip çıkıyor ortaya. Bilen ama bilgiyi mutluluğa dönüştüren. Bilen ama bilgiyi Allah'la kendisi arasındaki ilişkileri, Allah'la kendisi arasındaki ilişkileri ve toplumla kendisi arasındaki ilişkileri dizayn etmek için kullanan kişi olarak ortaya çıkıyor. Şimdi Rasulü işte bu mertebede görüyoruz. Elbette Rasul bildiğimiz anlamda bilgiyi dolaylı öğrenen bir insan değildi. Bilgiyi doğrudan kaynağından alan bir insandı. Ümmi bir kafayla yaklaşmıştı olaya. Ümmi bir kafayla. Yani Resul'ün ümmiliği aslında bizim bildiğimiz fiziki manada bir ümmilik değil. Resul'ün ümmiliği, bulaşmamışlık, kültürleri karıştırmamışlık, dejenere olmamışlık anlamında bir ümmilikti. İşte bu manada vahye, düz bir mantıkla yaklaştı. Vahye doğru bir mantıkla yaklaştı. Vahyi almada zorlanmadı ve bu noktada vahyi anlamak için zihni hazır hale getirilmişti çünkü. O sebeple ben bu ümmiliği bugün için vahyi doğru anlamak isteyen her müminin elde etmek zorunda kaldığı bir ümmilik olarak anlıyorum. Bugün de vahye ümmi yaklaşım mümkündür. İşte bu noktada Böyle izah ediyorum. Sevgili dostlar, Resulullah'ın elbette bilgiyi kaynağından alan sevgili Efendimiz'in bilgiyi insanlara aktarırken işin içine aklını karıştırmıyor değildi. Bu noktada yani içtihat dediğimiz olay gündeme geliyor. Alimin birinci özelliği olan içtihat. Biz de biliyorsunuz içtihatın kelime anlamı çalışmak. Ama tembel müştehit çalışmaktı aslında müştehit de çalışan kimseydi ama bugün tembel müştehitler söz konusu Resulullah'ın iştihadında olay, vahiy hayat, gündelik hadiseler nasıl yerini alıyordu birkaç örnekle örneklendirip hemen daha sonraki dönemlere geçeceğim İctihad bir alimin olmazsa olmazıdır. Lazımı gayri farikıdır. Aynen cihat gibi. Cihat ve içtihadı olmayan bir alim bağışlayın. inekten büyük değildir sağırlar. Attan büyük değildir binerler. Onun için sağmal olmasını istemiyorsa binilmesini istemiyorsa yani Allah'a verdiği ahdi sevgili Nebi'nin buyurduğu gibi yerine geçirmek istiyorsa, cihat ve iştihat sahibi olmak zorundadır öncelikle. Çünkü bir ilim ki, insanda cihat ve iştihat hassasını uyandırmıyorsa, o ilim bir zihin taşıdır, böbrek taşı gibi düşürülmelidir. Onun için o ilimden Allah Resulü Allah'a sığınmıştır. Faydasız ilimden Allah'a sığınırım buyurarak. Bu noktada, Resulün başlattığı ilimdeki bu muazzam uygulama olan iştihada bir iki örnek vereyim dedim. Aslında vaktimizin kısıtlı olması hasebiyle tüm örnekleri burada veremeyeceğim. Örneğin biliyorsunuz, Resulün iştihadına Bedir esirleri konusundaki yaptığı iştihadı verebiliriz. Bu noktada peygamber iştihad eder mi diyeceksiniz. Vahiy gibi muazzam bir imkana sahip olan bir nebinin elbette iştihad etmesi belki size garip gelebilir ama eğer ümmetine iştihadı öğretmek istiyorsa elbette edecektir. Çünkü, çünkü alimler nebilerin varisleridir. Varisleri olan alimlere nasıl davranacaklarını öğretmek nebinin göreviydi. Çünkü üsve idi o, üsvetun hasenetun idi. Onun için iştihadın da en alasını onda görmek gerekiyor. Ama bazen bakıyorsunuz vahyin içinde olmadığı iştihadlarında nebi yanılabiliyor. Bu noktada açık bir dille de dile getiriyor. Yanılgısına sahip çıkmıyor. Günümüzde olduğu gibi yanıldım demek yerine hatasını kutsallaştırıp ona laf söyleyeni yerin altına sokmak gibi bir şeye kapılmıyor. Ben peygamberim de demiyor. Yani bu noktada gerçekten de vahyin dışındaki bilgilerde yanılabileceğini prensip olarak kabul etmiştir Resul. Onun için de لَوْ جَاءَ عَذَابٌ مِنَ السَّمَا مَا Ömer Biliyorsunuz. Medir konusunda Resulullah'ın görüşünü tersine ayet-i kerime nazil oluyor. Ömer'in görüşünün muvaffakatine. Ve sevgili Efendimiz şu itirafta bulunuyor. Eğer bu meseleden dolayı gökten bir azap inseydi Ömer'den başka kimse kurtulmazdı. Ben de dahil. Bu noktada İçtihadın önemini kavratması açısından bu örneği anlamlı buluyorum. Ve tabi Rasul döneminde Rasul gibi bir muallim, bir öğretmenin sahabe gibi bir talebesi olacaktı elbette. Onlardan da talebeliğin nasıl yapılacağını öğreniyoruz. Hani öyle diyor ya Hazreti Enes, sevgili bir konuşurken başımızın üzerinde bir kuş varmış gibi dinlerdik. Sanki kıprarsak o kuş kalkıp uçacakmış zannederdik. Sahabe gibi bir talebe olan, talip olan Neskin bize bıraktığı mirası Eûlefâ-i döneminde görüyoruz. Eûlefâ-i dönemine geçtiğinde ilim ve alimin konumu halifelerin şahsında tecessüm ediyor. Bakıyoruz Resulullah'tan kalan iştihat mirası aynen Raşit ve Mürşit halifelerle de kendini gösteriyor. Raşit ve Mürşit halifeler bu konuda çok cesaretli adımlar atıyor ve bu ümmete güzel bir gelenek bırakıyorlar. Özellikle Hazreti Ömer'in bu konudaki uygulamaları bugün ümmetin alimlerine örnek olacak seviyede. Hazreti Ömer radıyallahu anh, bir takım zorluklarla, bir takım güçlüklerle karşılaştığında olayı içtihadın gösterdiği izde çözümlemeye çalışıyor. Biliyorsunuz, Hazreti Ömer radıyallahu anh'in müellefe-i kulüp konusunda getirdiği yaklaşım. Ki ayetle sabit olan ve 8 sınıf içerisine giren müellefe-i kuluba Resulullah ganimetten pay verdiği halde. Hz. Ebubekir Bekir ganimetten pay verdiği halde Hz. Ömer vermiyor. O gün size muhtaçtık. Yani dinin ruhunu anlıyor. Dinin özünü anlıyor. Şeriatın ruhuna bakıyor. Ve şeriatın ruhu bu konuda Hz. Ömer'i destekliyor. Ve diyor ki o gün size verişimiz sizin gönlünüzü İslam'a ısındırmak içindi. Siz Resul vefat etti hala İslam'a ısınamadınız. Onca parayı aldınız, malı aldınız. Ebu Bekir vefat etti, hala ısınamadınız. Şimdi benim hilafetimin ortasına geldi, hala ısıdı ısınamadınızsa, siz ne zaman İslam'a ısınacaksınız? Sizin derdiniz İslam'a ısınmak falan değil, İslam'ın hazinesinden para koparmak, ganimet koparmak, o halde çalışmaz bizden diyor. Aynı tavrı bakıyorsunuz, ehli kitap hanımlarla evlenme konusunda görüyorsunuz. Sert bir tedbir Kur'an'ın izin verdiği bir konuda halife görüş yürütüyor. Halbuki bu konuda genel bir kural ileri sürülür. Hakkında nas olan konuda iştihada mesa yoktur. Nas olan bir konuda halife Ömer iştihat yapıyor. Ve bu konuda yasaklıyor. Çekinmeden. Bakıyorsunuz şeriatın yine ruhuna ruhuna göre hareket ediyor burada. Sebebini araştırıyorsunuz. Yine altından birinci de olduğu gibi ciddi sebepler çıkıyor. Neydi o sebep? Devletin valileri Hristiyan olan Suriye toprakları, Lübnan toprakları işgal edildiğinde buralardaki Arap kızlarına benzemeyen Hristiyan kızlarına biraz fazla ilgi bildiği iltifat gösteriyorlar. Hanımların üzerine buradaki kızlardan birer hanım daha getiriyorlar ve devletin sırları bir de bakıyor ki. Bugün alınan kararlar ertesi gün Hristiyan komutanlarının önünde. Bu durumu araştıran halife, bunun tabanında valilerinin koynuna giren Hristiyan kadınlarını görüyor. Ve bu noktada böyle bir yasağı getiriyor. Öbür taraftan Resulullah aslında bide talak olduğu halde, bid'at boşama olduğu halde bir kez de üç talakı kabul etmiştir. Bu sabittir, mevzuktur. Hazreti Ebubekir de kabul etmiştir Resulullah kabul ettiği için. Ama Hazreti Ömer'e bakıyoruz, kabul etmiyor. Niçin? Ben bunu kabul edeyim de bu toplumu dullarla, yetimler toplumu haline mi getiririm? Yine şeriatın ruhunu görüyoruz bu noktada. Tabii bu uygulamaları sadece Hazreti Ömer ben misal vermek yetmiyor. Hazreti Osman'da da var böyle. Müzdelife'de dört rekat kılmak gibi ki biliyorsunuz Hz. Osman'ın e, vefatında şehadetinde bu olay bir delil olarak kullanılmıştı. Ve daha başka diğer iştihatları gibi. Hz. Ali'de de görüyorsunuz bu tip iştihatları. Ve dediğim gibi Hulefay-i Raşid'in döneminde alimin temel vasıflarından biri olan iştihat devam ediyor. İş Emevilere geçince burada bir noktayı görüyoruz. Emeviler döneminde artık sulta Alimlere karşı farklı bir siyaset gidiyor. Ya benden olacaksınız ya da yok olacaksınız. Burada sizlere Said Bin Cübeyr olayını Hicr Bin Adi olayını, Talg Bin Habib olayını hatırlatmak isterim. Bu insanlar gerçekten de hiçbir suçları olmadığı halde Emevi yönetimince acımasızca katlediliyor. Bu dönemde ortaya çıkan durum şu. Alimler İçtihad etmemesi için yönetim elinden ne gelirse onu yapıyor. Çünkü ilk dönemlerde İslam ilmi hikmetle, irfanla birlikteydi. Hikmet ayrı bir mektep değildi. İrfan ayrı bir mektep değildi. Hepsi Kur'an çerçevesinde sıralanıyor ve insanlar ilimlerini doğrudan Kur'an'dan ve Rasul'den alıyorlardı. Ama Emeviler dönemine gelindiğinde Sünnete ve Kur'an'a uzaklık değil aslında sorun ama temeli siyasi olan sebeplerden dolayı bir takım yenilikler görüyoruz. Siyasi sebepler, siyasi kavgalar, siyasi ihtilaflar kısa zamanda fıkhi ihtilaflara dönüştürülüyor. Fıkhi ihtilaflar olmakla kalmıyor, akidevi ihtilaflara dönüştürülüyor ve akide hizipleri çıkıyor ortaya ve bu dönemde sulta kendisine muhalefet eden hizipleri, mahkum etmek için alimleri mahkum ediyor. Ve alimler üzerine yürüyor. İster istemez bu dönemde üzerine yürüdüğü alimler iştihat sahibi alimler oluyor. Ve Ebu Hanife bunun en çarpıcı örneği. Ebu Hanife Emevi ve Abbasi sultasıyla yaptığı o meşhur kapışmasında elbette belki zahiren sulta galip çıkıyor ama Batınen yani gerçekte galip olan iştihad oluyor. Yalnız bu dönemde ilimler hala tasnif edilmemiş. Bildiğiniz gibi her şey fıkı, tasavvufa fıkı vicdani deniliyor Efendim, kelama ya da daha başka deyimiyle eendimi, ilme usul ee, ya da akaid ilmine efendim fıkı ekber deniliyor. Bu dönemde her şey fıkıh çerçevesinde algılanıyor. Ama tabii gittikçe ilimler tasnif olundukça bakıyorsunuz ihtisaslaşma da baş gösteriyor. Ama bununla birlikte bir ayrışma geliyor, bir teftit. Ney? İslam'ın ilk dönemlerinde hepsi bir olan irfan, hikmet ve ilim daha sonraları ayrışıyor. Bakıyorsunuz, cihat kışla tekke ve mescit vazifesini, medrese vazifesini gören mekanlar Emevilerle birlikte resmi ve devletin ordusu haline getirilen bir ordu hazırlanıyor. Bu ordu İslam'ın ilk dönemlerinde müminlerin mekanlarını hem kışla hem medrese hem tekke olarak kullanmaları sonucunda elde ettikleri bedeni, kalbi ve zihni performanslarını parçalıyor. İlk defa bu üçlüden ayrılan silahlı güç oluyor. Yani kışla mantığı. Kışlacılar kışlalarına çekiliyorlar. Ve bu İslam'ın bütüncül insanı ilk defa Emeviler döneminde güç yoluyla parçalanıyor. Ordu oluşturularak. Silahlı bir güç oluşturularak. Onun arkasından kışlacılar kışlaya çekilince bakıyorsunuz ahlakçı akımlar baş gösteriyor. Halbuki Resulullah döneminde sevgili efendimize gelip de ya Resulallah biz kendimizi iyi ettireceğiz bir dağa çekileceğiz ve sana ee, hayır yalnızca Allah'a ibadet edip hiç kimseyle ilgilenmeyeceğiz. Geceleri kaim, gündüzleri sayım olacağız. Dediği zaman Süheyb-i Rumi, Selman-ı Farisi, Ebu Zerri Gıfari gibi bir grup bu. Resulullah gazaplanarak, hiddetlenerek ben size güzel bir örnek değil miyim diye bu İslam'ın bütüncül şahsiyetini parçalatmayacaktır. Evet ben yerim, ben içerim, ben ailemle münasebette bulunurum, ben savaş yaparım, ben Rabbime karşı vazifelerimi yaparım. Ben size güzel bir örnek değil miyim? Dediğim gibi ilk ayrılan İslam'ın bu bütüncül şahsiyetinden Müslüman şahsiyetten kışla olmuş oluyor. Onun arkasından ikinci ayrılan ahlakçı akımlarla birlikte tekke akımı ayrılıyor. Ve en son en son ortaya çıkan da medreseler oluyor. Nizamül Mülk döneminde çıktığı e, söylenen, e, Selçukiler döneminde çıktığı söylenen medreseler aslında gerçeği çok daha önce Medreseleşmiştir İslam ilmi. Daha önceleri mescitlerde, ulemanın etrafında halelen halkalar biçiminde öğrenilen ve o günün üniversiteleri olan, örneğin Basra'da Hasan Basri'nin ekolü, Kufe'de Ebu Hanife'nin ekolü, Evzai'nin ekolü, Süfya'nın ekolü gibi ekoller çerçevesinde öğrenilen ilim daha sonra profesyonelleşmeye gidiyor. Ve medreseler eliyle profesyonelce öğretilmeye çalışıyor. Bu dönemde bir alimin bir sözü vardır. İlk defa medreselerin açıldığını duyunca şöyle der. Eyvah ilim öldü cenazesini kılalım. Niçin diye sorana şöyle der. Şimdiye kadar biz ilmi hiçbir menfaat gözetmeden elde ediyorduk. Toplum içerisinde ilim para etmiyordu. Para etmediği için, kimse maaş vermediği için ihlaslı insanlar, sırf Allah rızası için bu mesleğe koyuluyorlardı. Bu mesleğe atılıyorlardı. Ama daha sonra para etmeye başladı. Para vermeye başladılar. Onun içinde nerede çapulcu var ya da para delisi var, geldi alim adayı oldu. Şimdi bundan sonra bu adamlar alim olacaklar. Onun için gidin ilmin ceneze namazını kılın diyor. Bu o zaman söylenen şeyler. Tabi bugüne yansıması asıldır onu düşünmek lazım. Aziz dostlar bu dönemde Emevi dönemini kastediyorum. İçtihadın düşmanı olan sulta, içtihad yapan alimleri bir bir susturmaya çalışıyor. Ve sulta ile alimler ilk defa karşı karşıya geliyorlar. Bildiğiniz gibi biraz önce de kısa anekdotlar halinde saydığım gibi bazı insanlar şehit ediliyor. Bazıları hapsediliyor, bazılarına işkence ediliyor. Abbasiler dönemine geldiğimizde görüyoruz ki ilim aslında artık tedvin edilmiş. Tedvin edilmiş ve bu dönemde i̇bn Mukaffa'nın... Tavsiyesiyle sultanlar iştihad etmeye başlıyorlar. Ya da sultanların şahsi görüşleri artık iştihat sayılmaya başlanıyor. İşte bu yeni bir aşama. Ümmetin önüne yeni bir safha seriyor ki bu safada artık artık sultanlar ve yöneticilerin yöneticilerin istişare ettiği alimler değil, alimlerin kapısına kul olduğu sultanlar dönemi başlıyor. Yalnız bu döneme gelinceye kadar fıkıh ilmindeki değişimleri, akaid ilmindeki değişimleri kısaca aktarmak gerekirse, fıkıh ilk dönemlerde edilen bir ilimdi. Daha sonra hicri 3. ve 4. yüzyıllarda tedvin oldu. Fıkıh öğrenilmeye başlanıldı. Fıkıh öğrenilir oldu. Daha sonra da fıkıh naklediri oldu. Yine bu dönemde tedviniyle birlikte bir takım değişimlere uğrayan ilim, akaid ilmi oldu. İlk dönemlerde akaid gerçekte fıkıh ekberdi. Çok sadeydi, netti. Müslümanların akidesi, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammed Muhammeden Resulullah'a dayanıyordu. Şehadete dayanıyordu. Sade, net ve basitti. Ama daha sonra bir takım saiklerin etkisiyle, Akide sulandırıldı. Önce bir takım meseleler tartışıldı. Zındıklara karşı koymak için çıkan imamlar onlara karşı bir takım meseleleri tartışmaya açtılar. Örneğin bu dönemde bir iki misal verecek olursak bu dönemde tartışılan meseleler, siyasi meseleler daha sonra akidevi mesele haline getirildi. Örneğin eftaliyet. Her grubun kendine göre bir eftaliyet düşüncesi çıktı. Kimisi bir soyu eftal kabul etti Kureyş soyunu. Kimisi bir kişiyi eftal kabul etti. Kimisi bir kabileyi, bir boyu eftal kabul etti. Kimisi bir ırkı eftal kabul etti, Arap ırkını. Kimisi bir ümmeti en eftal, diğer ümmetlerin en eftali kabul etti. Kimisi de çağı, bir çağı, bir döneme en eftal kabul etti. Ve böylece eftaliyet düşüncesi insanların zihnine yapışınca, bu sefer bu düşünce başka alanlara da kaydı. Kendi ekolüne Eftal kabul etme, Eftal kabul etme, kendi hizmini, kendi grubunu, kendi liderini, kendi alimini Eftal kabul etme düşüncesi artık bir sistematik bir biçimde gelişti ve Müslümanlar bu düşüncenin perçe, perçesine e, düştüler. Ve ondan sonra biliyorsunuz Eftaliyet düşüncesi akide haline getirilecektir. Yine bu dönemde. Akaid'den olmadığı halde akideye sokulmuş birçok mesele görüyorsunuz. İman Risalesi'nde bunları yazdım. Efendim, örneğin Aşere-i Mübeşşere meselesi. Bu dönemde tartışılan on ismi halkın dilinde tartışmaktan çıkarmak için insanlar oturup, efendim, nakledilen hasen bir habere dayanarak Aşere-i Mübeşşere halinde Akaid'e sokup bunu da tartışılmaz bir biçimde levhalıyorlar, çerçeveliyorlar. O gün sorun belki anlaşılabilirdi. O gün bu on ismi tartışılır olmaktan çıkarmak, insanların küfründen kurtarmaktı. Ama daha sonra gelen kelamcılar bunu akaid kitaplarına alıp, iman esası olarak daha sonraki insanların önüne koydular. Onlar da zannetti ki bu iman edilecek bir esastır. Halbuki meselenin aslı hiç de öyle değildi. Kaldı ki cennetle müjdelenen on kişi değil... Kütübü sitteyi aktardığınızda cennetle müjdelenen onlarca insan bulursunuz. Hatta Allah'ın Kur'an'ında Bedir ehlini cennetle müjdelediğini görürsünüz. Yani böyle bir olayda bile akide haline getirmek için siyasi nedenler efendim, sebep oluyordu. Dahası bakıyorsunuz dünyanın dönmesi hadisesi. Eşyanın temelde, özde hareketli olup olmama hadisesi, cüz-ülayete ceza hadisesi, bölünüp bölünmeme hadisesi bunlar hiç akide ile ilgili meseleler değildi. Açınız kitapları, açınız kelam kitaplarını bakıyorsunuz bunlar daha sonraki kelamcılar akide meselesi olarak el almışlar. Hatta Abdülkahir Bağdadi kitabına El Fark Bey'in El Firak'ını almış. Efendim, biz diyor, biz Müslümanlar icma ettik. Ne konusunda dünyanın dönmediği konusunda icma ettik diyor. Eğer dünya dönseydi diyor, elimizden bıraktığımız taş yere düşmezdi. Böyle bir de sivri bir şeyi var efendim, e, delili var. E, bunu akide meselesi olarak ele alıp o günkü insanlara akaid sorunu olarak sunulabiliyor bu, efendim. Bugün ne biz meselesi olarak tarihte bir mesele var. Sadece akaid meselesi olan siyasi meseleler değildi, fıkhi meseleler de akide bir hale getirildi. Nebiz konusundaki örnek en ciddi, en ilginç örnektir bu konuda. Biliyorsunuz nebiz konusunda bilinen mezheplerin görüşleri farklı farklı, ihtilafları var. Ebu Hanife dışındaki tüm mezhepler, hatta Hanefi mezhebinden İmam Muhammed bile nebize haram der. Diğer tüm mezhepler, Caferi, Maliki, Hanbeli, Şafii hepsi haram der. Bu dönemde böyle bir mes mesele sırf, sırf Şia'ya gıcıklık olsun diye Akait kitaplarına alınmış pezdevi diyor ki biz Rafiziler gibi ne bize haram demeyiz ne bize haram diyenler ehli bidattır. Ne bize şafi haram der ne bize Maliki haram der ne bize Hanbeli haram der ne bize İmam Muhammed haramdır. Hanefilerden. Yani bu noktada bakıyorsunuz hiç akaidle ilgisi olmayan bir mesele akaid kitabına gelmiş, oturmuş ve akide olmuş. Yani bu dönemde kelam akaid haline getirilmiş, fıkıh akaid haline getirilmiş ve daha sonraki insanlara akide diye okutulmuş. İşte daha sonra ilimler tedvin edildikçe, geliştikçe iştihat da kendi kendine... Perde arkası edilmiş. Şafii'nin Er Risalesi'ndeki bir cümleye dayanarak, bir cümleye dayanarak, daha sonra gelen alimler, iştihat kapısının kapandığı görüşüne kapılmışlar. Özellikle bu dönemde, siyasi olaylara, ilmi olayları adapte etme açısından, İbni Haldun'un ve Gazali'nin, Allah ikisine de rahmet etsin, elbette İslam ilim tarihinin yıldızlarıdır bu insanlar. Ancak bunlara, Siyaset açısından yaklaştığımızda hiç de hoş şeyler görmüyoruz. Bu dönemde, bu dönemde İslam aleminin başına çöreklenmiş siyasi sultaların meşrulaştırılması için e, halifelerin ya da yöneticilerin zillullah fil art, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi anlayışını meşrulaştırmak, yani olan olması gerekendir anlayışını meşrulaştırmak için bir takım çabaların yapıldığını görüyoruz. Bu dönemde. Özellikle Hicri 5. yüzyılda gerçekten de İslam ilim tarihinde çok şanssız bir biçimde vakıaya ilkelerin uydurulduğunu görüyoruz. İlkeler olgulara feda ediliyor. Bundan sonra tabi arkası geliyor. Özellikle Osmanlı döneminde iştihadın artık adının esamesinin bile okunmadığını görüyoruz. Ki Osmanlı medreselerinde daha Dursun Bey zamanında, ki bu Osmanlı'nın Bursa'da medrese açtığı ilk dönemlerdir. Akli ilimler yani aklı geliştiren mantık, bedi, beyan, kelam gibi felsefe gibi dersler medreseden çıkartılıyor. Medrese müfredatından çıkartılıyor daha o dönemde. Ve tabii arkası geliyor. Bakınız Osmanlı döneminde Molla Lütfi olayı diye bir olay vardır. İslami hareket bir de yazdım. Molla Lütfi, içtihat yapıyor ithamıyla öldürülmüş bir insandır. Tabii muarızlarının bir takım dalavereleri sonuç. Yine Osmanlı döneminde Sayda katısı, Kadısı Zeynüddin bin Ali var. Bu adamın suçu da, öldürülme suçu da içtihat yapıyor ithamı. Yine Osmanlı döneminde olmuş, geçen yüzyılda olmuş, Şam'da geçmiş bir müştehikler olayı var. Şam'da Şam uleması toplanmışlar, Mescid-i Emevi'de efendim, e, fıkıh usulü okuyorlar. Ve bu insanlar Şam yönetimi ya da Şam'daki devlet yöneticileri tarafından şikayet ediliyorlar. Merkeze, payitahta, suçları iştihat yapmak, iştihat yapma suçundan bu insanlar mahkum ediliyorlar ya da sürülüyorlar. Yani 700 yıllık, 600 yıllık Osmanlı ilim müktesebatı içerisine baktığınızda, bugün kütüphanelerimize Endülüs e, medeniyetinin ilim müktesebatının girdiğinin yarısı, hatta çeyreği kadar kitap girmiyorsa eğer, bunun temelini iştihat müessesesinin yokluğunda aramak lazım diye düşünüyorum. Bu dönemde ilim ve alimin konumu tamamen Sultan kapılarında bir görevli konumuna indirgenmişti. İşte ilim ve alim bu konuma indirgenince aslında insanlar içerisinde en ciddi, en çalışkan, en zeki olanları bu yola süluk etmiyorlardı. Osmanlı döneminde bakınız, daha önceki dönemlerde hatta İbn Cevdet Taberinin başına gelenleri bilirsiniz. Abbasiler döneminde. Hicri ikinci yüzyılı açtığınızda ihtihad etmeye kalkayan kalkan herkesin başına bir kult takıldığını örüldüğünü görürsünüz. Bir çorap örüldüğünü görürsünüz. Yani İbn Cerir et-Taberi'nin cenazesinin başına gelenler kendi başına gelenleri okuduğunuzda bunu iyi anlarsınız ki aslında Malikilerin hususi bir efendim galeyanı ya da hüncü gibi gösterilmeye çalışılır tarihte değildir. İbricilerin Taberi biliyorsunuz cenazesi bile kılınamamış bir gece yarısı dört kişinin omuzunda sessizce götürülüp bir toprağa atılmış, oradan bile cenazesi çıkarılıp hırpalanmaya çalışılmış bir insan, suçu da yine o zaman iştihad etmeye çalışması olmuştur. Yani tarih boyunca bu ümmetin, bu ümmetin başındaki tüm belaların temel iki sebebi nedir diye soracak olursak birincisi. Nebevi siyasetin sultani siyasete aktarılıp, hilafetin gidip saltanatın gelmesi, ikincisi de ümmetin alimlerinin içtihadı yitirmesi, kaybetmesi olmuştur. Yani bu durumda İslam ilim geleneğinin kendini yenilemesi, kendini tazelemesi ve bu çağa yeni bir yüzle, yeni bir ruhla kendini taşıması elbette mümkün olmayacaktı. Vaktimiz daralıyor. Vaktimiz daraldığı için olayın bugünkü görüntüsünü kısaca özetlemeye çalışayım. Bugün nasıldı peki piyasa? Bugüne baktığımızda bugüne baktığımızda iki tip yaklaşım görüyoruz. Bir, klasik yaklaşım. Klasik ulema. Gerçekten de klasik ulema. Girdikleri dört duvar arasında dünyadan bir haber. Sarf ve nahi okutarak Fıkıhları İbni Abi Abidin'den, akaidleri, akaidleri taftazaninin şerhinden öte gitmeyen ve içtihadın adından dahi korkan, böyle bir şeyi söyleyince, cereyan çarpmış gibi titremeye başlayan bir kesimle karşılaşıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Onun da yokluğunu vermesin diyorum. Bu, kendimize bir eleştiridir. Sizler, gelecekte Ali adayı içinizden çıkacaksa eğer, Düşünün, bugün, bugünkü ilim geleneğinin, geçmiş ilim geleneğinin dürüstçe bir tahlilini ve eleştirisini yapamayan, gelecekte, gelecekte kendisine dürüst bir yol çizemeyecektir. Ne yapmalı diye soran bir insan, doğru bir cevap almak, almasını istiyorsa, nerede kalmıştık sorusuna doğru bir cevap bulmak zorundadır. Nerede kaldığını bilmek için de, geçmişte neler olmuş bunu iyi bileceksin. İslam ilim tarihindeki geleneği iyi bileceksin ki ayıklamayı bilesin. Bugün bakıyorum gençler ayıklamayı beceremiyorlar. Ne yapıyorlar? Kimisi bu pirinç taşlı diye pirinci de atıyorlar. Kimisi olsun canım taşı varsa taşını da pişirelim deyip milletin dişini kırıyorlar. Bu noktada bakıyorsunuz eline karpuz gibi ilmi getiriyorsunuz. Kitabı veriyorsunuz. Bakıyorsunuz bir hata görünce atıyor, fırlatıp atıyor. Soymayı bilmiyor. Soymayı öğrenemiyor. Ya da efendim ne yapıyor? Ne yapıyor? Kabuğuyla beraber yiyor. Yine soymayı öğrenemiyor. Veyahut da o karpuzu yemeyi öğretiyorsunuz, soymayı öğretiyorsunuz. Bu sefer de kazara bir şeftali veriyorsunuz. Çekirdeğini yemeye başlıyor, dışını atıyor. Yani bir türlü yemeyi öğrenemiyor. Bugünkü, bugünkü günümüzde ilim geleneğinin günümüze yansıması olan ee, bu iki tip ki geleneksel anlayış modern anlayış dediğim akademisyen anlayışı dediğim bu iki tip anlayışa kısaca bir göz atalım geleneksel anlayış böyle bu anlayışa ilişkin birkaç örnek de vereyim size bu memlekette fıkıh alanında meşhur olmuş muhterem hocalarımızdan birine soruyorlar at yarışları hakkında ne dersiniz hocam diye Allah Allah ne münasebet diyor ya sünnettir herkes yapsın efendim hocaefendinin altılı ganyandan haberi yok Zaten eğer sen altılı kanyanı bilmiyorsan, yani bu memleketteki en büyük kumar makinasının at yarışları olduğunu bilmiyorsan, fakih olamazsın. Fıkıh buydu. Fıkıh fıkh etmekti. Bildiğin, insanlığın değişmez değerleri olan vahyi doğruları, çağının değerleriyle çakıştırıp hikmeti bulmak idi fıkıh. Bunu beceremiyorsan sen fakih olamazsın. Onun için klasizmin düştüğü şey bu. Hatta bir dostum anlatmıştı doğuda. Medresesi bol olan bir şehirde bir kardeşimiz bizzat yaşadığı bir hadiseyi. Medresenin tüm en büyük mollalarını davet ediyorlar. Müftülüğe bir soru sorulmuş. Milli piyango hakkında ne diyorsunuz hocam diye. Müftü de bölgedeki medrese mollalarının tümünü toplamış. Hadi bakalım, bakın önümüze kimse geçemez diyorsunuz. Kimseyi de beğenmiyorsunuz. Hadi şu soruya cevap verin. 3-4 saat toplanan mollalar sonunda çıkan fetva şu müşkil meseledir, halledilemedi. Hakikaten öyle. Bakınız aziz kardeşler, şunu söyleyeyim. Bugün son 100 yılda İslam topraklarında bazı yöneticiler türedi ve bu yöneticiler laisizmi çıkış kapısı olarak gördülerse bunda klasik ulemanın ve ilim anlayışının en büyük etkisi vardır. Çünkü... Gerçekten de bu mantıkla bu çağın meselelerine çözüm getirilebilir miydi? Getirilir miydi? Getiriliyor muydu? Bugün sigorta konusunda, bugün organ nakli konusunda, bugün kredi konusunda, bugün bankayla muamele konusunda, bugün İslam ticaret hukuku konusunda Söyleyin, Türkiye'deki Müslümanların meselelerini götüreceği kaç kapı var? Ciddiyetle bu meseleleri ciddiyetle incelemiş ve uzmanlık alanına dahil etmiş ve bu memlekette bu işinde uzmanı şu arkadaştır diyebileceğimiz kaç alim var? Peki nerede halledecekler bu insanlar meselelerini? 4 müştehit çıkaramayan memleketin elbette 4 milyon müştehidi olur. Ve sonuç bu. Herkes iştihat yapmaya başladı bakınız. Herkes kendisinin müştehidi olmaya başladı. Yani klasizmin getirdiği şey bu. Peki diyeceksiniz akademisyenler yani bugün, bugün piyasada ilahiyat modeli olarak ki teoloji bugün ilahiyatların temeli bu. Teoloji eğitimi gören, din bilim eğitimi gören kurumların yetiştirdiği insanlar nasıl? Kendimizi eleştiriyoruz arkadaşlar. Ben bir ilahiyatçıyım. Bakınız, eğer burada <gülüyor> bir eleştiri varsa, önce kendi şahsıma yapıyorum, kimse kocunmasın. Şunu söyleyeyim ki, eğer biz bizi eleştirmeyeceksek bizi kimse eleştirmiyor. Veyahut da karalıyorlar eleştirme adı altında. Onun için eleştirecen kocunmayalım lütfen. Bu noktada... Şöyle dönüp bakalım. Bu memleketin halkı akademisyenlere sırtını dönmüştür. Niye dönmüştür? Hiç araştırdık mı? Mahalle imamı Ahmet Hoca'ya sorar da mahallesindeki fıkıh profesörü Ahmet Bey'e sormaz. Niye? Protesto eder onu. Çünkü, çünkü profesör Ahmet Bey hadidesi hanımı bile arkasına gelmez de onun için. Ahmet Bey'in din hayatına yansımamıştır da onun için. Bugün akademisyen mantığında İslami ilimlere yaklaşım nasıldır? Kusura bakmayın bir alegori çizeyim. Biraz da latife olsun. Doktorları bilir misiniz nasıl ameliyat yaparlar? Ellerine eldiveni takarlar. Maskeyi takarlar. Önlüğü giyerler. Ve girerler ameliyata. Aynı bizim akademisyenlerin Kur'an'a yaklaşımı böyle maskeyi takıyor. Eldiveni giyiyor, önlüyü giyiyor. Kur'an bulaşmayacak, hayatına bulaşmayacak, kafasına bulaşmayacak, gönlüne bulaşmayacak, avradına bulaşmayacak, çocuğuna bulaşmayacak. Kusura bakmayın, Anadolu'ca konuşayım. Efendim, hiçbir yerine bulaşmayacak. Böyle, aynen bir kadavra gibi onu yığıp döküyor, böyle ince ince bulmaca bulur gibi ayetleri gözünün önünde iyi bir harmanlıyor. Cımbızla seçiyor, efendim. 3 5 ayeti daha tüketmiş olarak çöp tenekesine yalla efendim. Ondan sonra eldivenleri çıkartıyor, maskeyi çıkartıyor, önlüğü çıkartıyor. Poşet içerisinde Kur'an'dan zerre kadar üzerine bir şey bulaşmamış oluyor. Bugün hedeflenen, hedeflenen dinci tipi budur. Ben dinci diyorum. İşte asıl dincilik budur. Yani falan mesleğine simitçi, falan demirci, falan kömürci, falan da dinci simit satar, bu da din satar manasına. Efendim, yani meslek haline getirme, bir dini bir meslek edinme olayı. Allah bundan korusun. Din bir meslek değil, bir hayat biçimidir. Bugün dinin meslekleşmesiyle, meslekleşme tehlikesiyle karşı karşıya İslami akademisyenler. Ben Ezherlilere de tefsir dersi verirken şöyle bir, şöyle bir e, alegori çizmiştim orada ertesi gün yanlış anladım Kahire'de Ezherli akademisyenler hocam akademik kariyer yapalım mı? Devam edelim mi? diye bir soru sordular. Ben de dedim ki dostlarım bakınız eğer akademik kariyer yapacaksanız <gülüyor> çağdaş akademik sistemin tehlikelerinden korunun bu akademik sistemin istihmar sürecine takılmayın. Kendinizi yuyup yıkayacak, temizleyecek alternatif bir havuzunuz varsa akademik kariyer yapın. Yoksa ne olur biliyor musunuz? Aslında bugünkü akademik kariyer biliyorsunuz Oxford ve Cambridge modelinin çok kötü birer 3. Dünya ülkelerine kopyasıdır. Efendim, nasıldır bu? Bu sistem nasıl işlemektedir? Tenzih ederim, bakınız hoca efendileri, efendim, öğretim görevlisi kardeşleri tenzih ederim. Ama sistemin kendisinin üzerine kurulduğu mantık şudur. Kimseye hedef alıyor değilim. Ama mantık şudur. Temel hedeflediği insan tipi budur. İstihmar süreci. Yani affedersiniz eşekleştirme süreci. Nasıldır? Asistan olunca yüzde yirmi beş... Doktor olunca yüzde doçent olunca yüzde yetmiş beş, profesör olunca yüzde istihmara tabi tutmak. Yani yüzde yüz şey etmek. Efendim, tabii bu süreç işler ya da işlemez, gerçekleşir ya da gerçekleşmez. Ama gerçek bu süreçten geçtiği halde istihmar sürecine tabi olmayıp eşekleşmeyi reddeden öğretim görevlilerini bir kahraman olarak selamlamak lazım yani yüzde yüz eşekleşme sürecine soktukları halde profesör olmuş yüzde yüz eşek olması gerekirken olmamış ve reddetmişse ona savaş kazanmış bir kahraman gibi bakmak lazım onun için aziz dostlar bugünkü akademik kariyer süreci istihmar süreci olarak bu sürece akademik kariyer yapınız yapacaksınız elbette hem de en ciddi en gelişmiş zekalarımızı bu alana vereceğiz. Maalesef Türkiye'de adamın dört tane oğlu olur. En zekisini tıp fakültesine, bir aşağısını siyasala, bir aşağısını deseye en geri zekalısını da ilahiyata bırakır. Yahu sizin dininize verdiğiniz önem bu mu? donunuza verdiğiniz önemi dininize vermiyorsanız donunuza gösterdiğiniz ehemmiyeti dininize göstermiyorsanız bir don alacakken dokuz dükkan geziyor da din alacak kapıyı gezerken hiç sormadan alıyorsanız bunda samimiyetinize nasıl inandırabilirsiniz insanları işte modern eğitimin yetiştirdiği akademisyen tipi de bu tip olarak çıkıyor maalesef peki bu ikisinin ortasını nasıl bulacağız yani ihlaslı Cihat ve iştihat sahibi dini hayatına aktarmış, inanan kitleleri gerektiğinde arkasına dökebilecek, kitlelere dini anlatabilecek, yaşayabilecek, insanları yani alim tipini yetiştirecek müesseselerimiz nasıl olmalıdır? Nereden çıkacaktır? Nasıl olacaktır? Elbette bunu da müessese kurma imkanını elinde tutanlar düşünsünler. Benim şu anda müessese kurma imkanım yok. Onun içinde alternatif düşüncelerimi burada serdetmek hiçbir işe yaramayacak. Sevgili dostlar, bu noktada, bu noktada, bugün, bugün içinde yaşadığımız açmazı vurgulamak için özellikle şunu söylüyorum. Bakınız, bu memlekete doktor lazım olursa Avrupa'da iyisi var. Vizitesi Türkiye'de 200 bin lira ise 500 bin lira verir, ithal ederiz getiririz. Bu memlekete mühendis lazım olursa Türkiye'de bulamazsak Avrupa'dan ithal ederiz. Planına 10 milyon veriliyorsa biz 20 veririz getiririz. Ama bu memlekete alim lazım olursa Avrupa'dan ithal var mı? Yetişir mi? Vizitesi kaç para? Bir fetva kaç para dersiniz? Kaç lira verirseniz verirler fetvayı. İşte bunun için aziz dostlar onu hiçbir yerden getiremezsiniz. Avrupa'da iyisi olmaz bu iş. Eğer çıkacaksa içimizden çıkacak. Onun için, onun için kendi kendinizi Allah'a ahd verin. Misak verin, söz verin. Çünkü sevgili Nebi'nin buyurduğu gibi Allah daima hakkı haykıracaklarına dair alimlerden ahd almıştır buyuruyor. Bugünkü ilim geleneği gerçekten de, gerçekten de, ağza paranga vurulmuş, kelepçe vurulmuş bir ilim geleneğidir. Men ihtekere fehuve finnâr Muhtekir ateştedir. Men huve ya Kim <mühtekir> o <ateştedir> muhtekir ya Resulallah? İlmini kendisine saklayandır. Bu noktada stokçuluk, stokçuluk yapıyorsa eğer birileri var da bizim bilmediğimiz, ona da bunu hatırlatırız. Bilelim çıksın ortaya. Yok eğer yoksa bu memlekette o zaman arkadaşlar ben olacağım deyip kendinizi ilim yolunda, her şeyinizi feda edercesine ilim yolunda sayyuk gayret ile atılın ve bu konuda ümmetin açığını kapatmaya çalışın. Olmaz mı? Bu konuda ilim ve alim hakkında bir saatte neler konuşulabilecekse bu kadar şeyi konuşmaya çalıştım kusuruma nazar buyurmayın. Haklarınızı helal edin. Allah bu ümmeti alimsiz bırakmasın. Çünkü çünkü bakınız, eğer mühendisleriniz olmazsa binanız olmaz. Ama aliminiz olmazsa dininiz olmaz. Onun için eğer dinimize önem veriyorsanız Elbette alim müesseselerinize önem vereceksiniz ve ilim ve alim anlayışınızı başta düzelteceksiniz. Bu anlayış düzelmeden bundan sonra yetişsene olacak? Bakınız 600 yıllık ilim geleneğimizden bize kalan ne diye söylüyorum, soruyorum. Cidden kütüphanemde Endülüs ilim geleneğine ait bir yığın kitap var. Ama Osmanlı ilim geleneğine ait yok. İhtiyaç duymuyorum. Üzülüyorum buna da. Muazzam bir, 600 yıllık bir medeniyetin ilim müktesebatı, ilim müktesebatı bugüne kalan, bugünün insanına hitap eden ve geleceğin insanına da hitap edecek olan ilim müktesebatı daha fazla olamaz mıydı? Bunun sebeplerini araştırmalıyız. Osmanlı'yı suçluyor değilim. Burada üzüm yemektir maksat, bağcıyı dövmek değil. Geçmişteki hataları eğer iyi anlamazsak, Gelecekte de teker edecek demektir. Onun için doğru bir eleştiri iyi bir istikbalin en şartıdır. Ve ahiru da'vana ilhamdulillahi rabbil alemin. Hepinizi saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.